Kerlma Yeşil Şövalye. Bir zamanlar Yüce Keplon Krallığı'nda Kral Dastır yaşarmış. Kral Dastır'ın bir tek kızı varmış. Adı Rachel'mış ve kralın dünyadaki en kıymetli varlığıymış. Her gören Rachel'ın büyüyünce dünyaya gelirken kaybettiği annesi gibi güzel ve büyüleyici biri olacağını düşünüyormuş. Prenses Rachel annesini sık sık özlüyormuş ve kral da durumun farkındaymış. Kızı için çok üzülüyormuş. Bir gün kralın sarayının yakınlarından Lady Trish adında soylu bir hanımefendi ile küçük kızı Vonta taşınmış. Vonta, Prenses Rachel'la aşağı yukarı aynı yaştaymış. Prenses Rachel LaVonta kısa sürede arkadaş olmuş ve zamanının çoğunu sarayda geçiren Lady Trish de oyun oynadıkları sırada kızlarla ilgilenmeye başlamış. Lady Trish prensese karşı çok nazikmiş ve ona sevgi gösteriyormuş. Prenses Rachel LaVonta birlikte oyun oynamış, birlikte büyümüş. Prensesin hayatında her şey yolundaymış. Ama bir gün... Prenses Rachel, kraliyet bahçelerinde dolaşırken Lady Trish, yola çıkmak üzere giyinmiş bir halde yanına gelmişti. Nereye gidiyorsunuz? Elveda çocuğum. Seni bırakıp uzaklara gitmek zorundayım. Ne? Evet. Peki ne zaman döneceksiniz? Korkarım hiçbir zaman. Hayır. Lütfen gitmeyin. Siz olmadan ne yaparım ben? Benim de yüreğim parça sevgili çocuğum ama gitmem lazım. Kalmanız için yapabileceğim bir şey yok mu? Bir tek şey var ama o da imkansız sevgili çocuğum. Hiçbir şey imkansız değildir. Siz ne olduğunu söyleyin ben yerine getireyim. Eğer baban beni kraliçe yapsaydı belki o zaman kalırdım ama böyle bir şeyi asla yapmaz o. O kadar mı? ''O işi bana bırakın ve oldu bilin.'' Prenses Rachel hemen babasının yanına gitmiş. ''Baba, Lady Trish ile evlenmeni istemeye geldim. Evlenmezsen bizi bırakıp gidecek ve ben bir kere daha anne sevgisinden marum kalacağım. Lütfen onunla evlen baba. Ona çok bağlandım ben.'' Bunu duyunca Kral Duster'ın beti benzi atmış. Kontesten hoşlanmıyormuş ve onunla evlenmek de istemiyormuş. Ama ölmek üzereyken eşine kızının her istediğini yapacağına dair söz verdiğini hatırlamış. Onunla evlenmek istemiyorum çocuğum. Ama bu seni mutlu edecekse tamam. Kabul ediyorum. Prenses Rachel havalara uçmuş. Çok teşekkür ederim baba. Sen bir tanesin. Kısa süre sonra evlilikleri görkemli törenlerle kutlanmış ve Kontes kraliçe olmuş. Ama sarayı kaplayan neşeye rağmen kral çok üzgün görünüyormuş çünkü bu evliliğin hayır getirmeyeceğinden eminmiş. Ve tam da öyle olmuş. Çok kısa bir süre sonra Lady Trish'in prensesi olan tavırları değişmeye başlamış. Tahtın varisi kendi kızı değil de Rachel olduğu için kıskanıyormuş onu. Çok geçmeden gerçek yüzünü göstermiş. Prenses de nazik ve sevgi dolu bir tavırla konuşmayı bırakmış. Sözleri sert ve zalimce olmaya başlamış. Giydiğin elbise gerçekten çok güzel. Onu hemen Vonta'ya vermeni istiyorum. Ama anne, bu elbiseyi çok seviyorum. Umurumda bile değil. Ben kraliçeyim. Bunu sakın unutma. Şimdi çekil karşımdan. Kraliçenin prensese karşı olan tavırları her geçen gün daha da kötüleşmiş. Ve kısa bir süre sonra prenses dayanamayacak hale gelmiş. Bütün gün kederli ve üzgün bir halde odasında oturup ağlıyormuş. Kral da çok sevdiği kızının acı çektiğini gördükçe çok üzülüyor ve buna dayanamıyormuş. Ona göldeki adada bir şato yaptırmaya karar vermiş. İşte bu sadece sana ait olan bir şato. Orada üvey annenden uzakta mutlu mesut yaşa. Canın ne istiyorsa yap. Üvey annenin buraya adımını bile atmamasını sağlayacağım. Çok teşekkür ederim baba. Beni her gün ziyaret edeceğine söz ver. Bunu söylemene bile gerek yok bir tanem. Prenses babasına sarılmış. Uzun bir süre huzur içinde yaşamış. Her geçen gün daha da güzelleşmiş. Bir gün komşu krallıktan gelen bir ulak, Kral Dastır'ı şövalyelerin ve asillerin katılacağı büyük bir toplantıya davet etmiş. Kral Dastır bu daveti kabul etmiş. Yola çıkmadan önce hoşça kal demek için kızına uğramış. Bir tanem, şövalyelerin ve asillerin katılacağı bir toplantıya gidiyorum. Özellikle senin gibi prenseslere hitap eden muhteşem mağazalar açılacak. Sana oradan getirebileceğim bir şey var mı? Hiçbir şey istemiyorum baba. Baba. Ama Yeşil Şövalye'ye selamlarımı iletirsen çok sevinirim. <gülüyor> tabii bir tanem, tabii iletirim. Kral Duster, Yeşil Şövalye'nin adını hiç duymamış ama soru soracak zamanı yokmuş. O yüzden söz vermiş ve yola koyulmuş. Yolculuğu sırasında karşılaştığı herkese Yeşil Şövalye'yi sormuş. Yeşil Şövalye'yi tanıyor musunuz? Ama aldığı cevap hep hayırmış. Kraldaster, kızının yeşil şövalyenin varlığı konusunda yanıldığını düşünmeye başlamış. İlk defa kızının kendisinden istediği bir şeyi yerine getiremeyeceği için çok üzgünmüş. Bu konuya kendini öyle bir kaptırmış ki atının ne yöne gittiğini bile fark etmemiş ve çok geçmeden kendini daha önce hiç gelmediği sık bir ormanın orta yerinde buluvermiş. Yolu bulmaya çalışarak gezinip durmuş. Yolunda bir adam görüp çok sevinmiş. Atını ona doğru sürmüş. Yolumu kaybettim. Nerede olduğumu söyler misiniz? Yeşil Şövalyenin ormanlarında. Kral Duster çok sevinmiş. Yeşil Şövalye nerede yaşıyor? Ooo fazla uzakta değil. Adam ona yolu tarif etmiş. Kral Duster teşekkür ederek atını sürmüş. Nihayet mermer kurnalı havuzların süslediği hoş bir bahçenin ortasında yükselen güzel bir şatoya ulaşmış. Mermer kurnalının kenarında tepeden tırnağa yeşil zırh giymiş, genç ve yakışıklı bir adam oturuyormuş. Kral Tastı yanına gitmiş. Siz yeşil şövalye olmalısınız. Evet, hep yeşil giydiğim için böyle derler bana ama asıl adım Yucindir. Sizi nihayet bulabildiğime çok sevindim. Şövalyelerin ve asillerin büyük toplantısına gidiyordum. Ama sarayınızı ararken yolumu kaybettim. Benden ne istemeye gelmiştiniz efendim? Şey, size kızımın selamlarını iletmeye gelmiştim. Sizinle ya da kızınızla daha önce hiç karşılaşmadım. Ama bu gece sizi sarayımda ağırlamak isterim. Güneş batmak üzere ve... Şimdi ormana dönmeniz hiç de akıl kârı olmaz. Kral Dastır minnettar olmuş ve daveti kabul etmiş. Ertesi sabah evine dönmek üzere yola çıkmaya hazırlanırken, Prens Eugene ona mücevher kakmalı bir sandık uzatmış. Majeste, lütfen bu armağanı kızınıza götürün. İçinde portrem var. Onu görmeye geldiğim zaman beni tanıyabilsin. Kızınızın her gece rüyalarıma giren kişi olduğuna kesinlikle eminim. Kalbini çalabilmeyi, eşim olmasını çok isterim. Kral şövalyenin bu isteğini onaylamış ve hediyesini kızına ulaştıracağına söz vermiş. Sonra yola koyulmuş. Kızının sarayına vardığında Prenses Rachel koşa koşa yanına gelmiş. Yeşil şövalyeyi gördün mü? Evet, gördüm. Gerçek adı Prens Yuycin'miş. Prens Yuycin mi? Vay canına! Bu hediyeyi sana vermemi istedi. Geldiği zaman tanıyabilmen için. Prenses Portre'yi görünce çok sevinmiş. O gerçekten de rüyalarımda gördüğüm adammış. Baba, ondan başkasıyla evlenmem. Sen öyle istiyorsan öyle olsun bir tane. Ama önce onunla bir görüşmeni tavsiye ederim. Bu arada sakın üvey annene bu durumu belli etme. Kısa bir süre sonra Prens Eugene gelmişti. Ve zırhı içinde öyle yakışıklı görünüyormuş ki prenses daha da aşık olmuş ona. Prens de Rachel'ı görüp sık sık rüyalarına giren hanımefendi olduğunu anlayınca hemen eşi olmasını istemiş. Benimle evlenir misin? Prenses önüne bakıp gülümsemiş. Evet. Birbirlerine sarılmışlar. Tam o sırada prenses babasının tavsiyesini hatırlamış. Ama dinle... Bunu evleneceğimiz güne kadar üvey annemden gizli tutmamız lazım. Yoksa bir yolunu bulup her şeyi mahveder. Sen nasıl istersen ama ben artık asla senden ayrı kalamam. Evleneceğimiz güne kadar her gün seninle buluşmaya geleceğim. Sabah erkenden gelip karanlıkta ayrılırım. Böylece üvey annen bizi asla öğrenemez. Sonraki birkaç gün boyunca Prens Eugene prensesi her gün ziyaret etmiş. Saatlerce onun yanında kalıyor... Birlikte kraliçenin kendilerini göremeyeceğini bildikleri güzel bahçelerde geziniyorlarmış. Bir gün erken saatlerde göl kenarından geçen bir genç kız... Prensi Prenses Rachel'ın kendisini beklediği şatoya gitmek üzere kürek çekerken görmüş. Hemen kraliçeye koşup her şeyi anlatmış. Kraliçe çok öfkelenmiş. Ertesi gün kraliçe elinde bir şişe iksirle erkenden göl kıyısına gitmiş ve bir ağacın arkasına saklanmış. Prens Eugene her zaman olduğu gibi gelmiş. Bütün günü Prenses Rachel'la birlikte geçirmiş ve gün batımına doğru göl kıyısına gidip sandalına oturmuş. Kraliçenin sihirli iksiri küreğin sapında her yere sürdüğünden habersiz bir şekilde kürek çekmeye başlamış. Ah, ne kadar da sıcak! Prens Eugene... Sihirli iksir bulaşmış avuçlarıyla alnını kurulamış. Böylece iksir, cildine iyice nüfuz ederek rengini yeşile dönüştürmeye başlamış. Sarayına vardığında kendini çok kötü hissediyormuş. <gülüyor> Takip eden birkaç gün boyunca Prenses Rachel hasretle Prens Eugene'i beklemiş. Ama Prens hasta olduğu için gelemiyormuş. Ama prensesin haberi yokmuş. O sırada babası da ticaret meselelerini görüşeceği diğer kralları ziyaret etmek için krallık dışındaymış. Kendini çok çaresiz hissetmiş. Açık pencerenin önünde çok üzgün bir halde ağlayarak oturuyormuş. Tam o sırada küçük bir kuş gelip ağacın dalına konmuş. Prensin hasta. Hemen yanına gitmelisin. Ne? Ona ne oldu? Anlatacak vakit yok kötü kalpli üvey annenin sihirli iksiriyle hastalandığını ve bahçendeki sarı bitkiler sayesinde kurtulabileceğini bil yeter. Biraz daha anlat, lütfen. Ülkenin kralının sarayındaki hemşirelerden biri gibi giyin. Prensin yanına gitmene ancak bu sayede izin verirler. Sarı bitkilerle çorba yap ve onu prensi içir. Kaseyi bitirdiğinde hemen iyileşiverecek. Ertesi gün hemşire kılığına giren Prenses Rachel, yanına sarı bitkileri de alarak erkenden yola çıkmış. Kuş önü sıra uçuyor, sarayı bulması için yolu tarif ediyormuş. Saraya vardıklarında Prenses Rachel hemen prensin en güvenilir yaşlı hemşiresinin yanına gitmiş. Hanımefendi, adım Fiona. Ülkenin kralı tarafından prensin iyileşmesine yardım etmek üzere gönderildim. Bunu en iyi doktorlarımız bile başaramamışken sen ne yapmaya niyetleniyorsun? O iksir ölümcül ve içim parçalanıyor. Ama prense hiç kimse yardım edemez. Ah, Ama ben edebilirim. Şifalı bitki çorbam sayesinde prens hemen ayağa kalkacak. Sana neden güveneyim ki? Peki başka bir şansınız var mı? Yaşlı hemşire denemeye değer olduğunu düşünmüş ve kabul etmiş. Tamam. Çorba ile birlikte prensin odasına gidebilirsin. Prenses Rachel hasta prense çorbayı kendi elleriyle içirmiş. Bütün kaseyi içirip bitirdikten sonra dışarı çıkmış ve bir süre beklemiş. Prens çok geçmeden terlemeye başlamış ve saniyeler içinde tamamen iyileşmiş. Prens uyandığında Prenses Rachel genç bir hemşireyi elinde boş çorba kasesiyle odaya göndermiş. Sen kimsin? Beni iyileştiren çorbayı sen mi yaptın? Evet. Peki ödül olarak dile benden ne dilersen yerine getireceğim. Prenses Rachel genç hemşireye ne söyleyeceğini önceden öğretmiş. Eşiniz olmak istiyorum. Bakın çok üzgünüm çünkü yapamayacağım tek şey bu. Çünkü kalbim dünyanın en güzel kızına ait. Ve o beni adadaki şatosunda bekliyor. Bunu duyan Prenses Rachel odaya girip Prenses'e sımsıkı sarılmış. Genç hemşire ise gülümseyerek odadan çıkmış. Prens Rachel'ı görünce hem sevinmiş hem de şaşırmış. Neler oluyor? Prenses Rachel olan biten her şeyi açıklamış. Üvey annesinin hazırladığı sihirli iksirin onu nasıl hasta ettiğini anlatmış. Ah, Beni kurtarmana çok sevindim aşkım. Ben de iyi olmana çok sevindim. El ele tutuşup bir kere daha sarılmışlar birbirlerine. Kısa bir süre sonra görkemli bir düğünle evlenmişler. Kral Duster kızının mutlu olduğunu görüp çok sevinmiş. Kraliçe ile kızına gelince kral onları krallığından kovmuş ve bir daha topraklarına adımlarını atmamaları konusunda uyarmış. Prens Eugene ve Prenses Rachel adadaki saraylarında yaşamış ve Kral Duster'ın krallığı yönetmesine yardım etmişler. Onların yönetimiyle halk da çok ama çok mutlu olmuş.